Çünkü 2000 dolardan kalınabilecek en iyi bellek yani ne müzeler ne de başka şeyler bellek çok önemli ve insanların aklında hakkında kalmak bence çok daha önemli belki de bunu biraz daha merak için bu tür şeyler stratejiler geliştiriyorum yayınlar çok evet. da yani böyle derin stratejiler yapın o kadar da yani. Böyle... Ama biraz ya, belki de neyin hani, yani son zamanlarda, özellikle bu sorun, bir, soru bir, soru bir sorun var aslında bir sorun var aslında bir sorun var kendi bir işte şey e, kendi e, haliyle, bir şey Gerçekte kendini hissettiği dönem hiç olmuyor. İşte bu son durumda kendini hissetemem haliyle ilgili. Herhalde bir yeni bir kavram var. Ustam belirte zaten biraz çekmiş gibi duruyor. Bayağı bir şey yok. Biraz mesafesi var anladığım kadarıyla. Bu mesafeyi iyi biraz açmak tabii de aynı zamanda sanat görüşüyle tamam. ee, de Çünkü temutunun geliştiği bir şeyde selam yani çünkü daha çok bari oldu. o zamanlarda. Desate var. Desate. Desate. Bunun fark edilmiş olması bile bir itibat olarak görüyoruz. Evet, e, şimdi içinde olmak, dışında olmak e, şöyle e, tanınabilir. Bu 90'lı yıllarda açılım, iyimserlik bir e, genişleme hali, heyecan, e, işte Tanıl Bora'nın bir kim dergisinde sürekli kullandığı bir kavram artık. Yunanca'dan çok da dilimizde de pek çok kelimeyle bitişik kullanıyoruz. Pathos, işte patoloji, patatik falan gibi sempati falan gibi kelimelerde de geçiyor. Bir tür duygulanım, doşku ee, gayet yerinde ee, ve etkilişim var ve insanlar arasında da doğrudan organik bir ilişki var ve ben şunu iddia ediyorum. Yani benim kafamı kurcalayan şeylerden biri bu. Yani bir boyut Sosyalliğin dikte ettiği sınırlar. O e, güncel sanat ortamının o anı bence e, insanlar arasında etkileşimi ve sinerjiyi sinerji, e, mümkün kılan bir boyuttu. E, diyelim ki işte hani 15 kişi falan demiştim 15-20 kişi. 80'li yıllarda bu böyle bir kişi bir anda e, eklemesi ile e karşılaşmıştık. E, tabii ki sadece boyutla alakalı değil, e, dönemin ruhuyla da alakalı. Yine bahsettim işte o dönemki bazı şeylerin kırılması, açılması, çözülmesi ve yeni yeni şeylerin açılması. Bu alanın doğrudan ki e, işte bahsettiğim yepyeni teorik zeminlerin girmesi, e, işte e, sömürge sonrası eleştiri Post yapısalcılık, queer, kuran, pek çok damar bir anda insanların karşısında zenginleştirici ve kendi hayatlarıyla da doğrudan ilişkilendirebilecekleri teorik gövdeler olarak ortaya çıktı. Daha önce neydi? Bir sınıf analizi, kapital şeyi, tek bir mantık, bütün şey nerede? Hani bir operatörün bir cerrahın hastasına ya da teşrih masasındaki cesede baktığı soğuklukta işte to, toplumsalı sadece kapital ilişkisi üzerinden tanımlayan bir muhalif bir e, varken bir anda birden insanın bütün kişiliğini, kimliğini geçmişini yaşadığı sosyal dokuyu oluşturan unsurların bir anda tartışmaya açıldığı ve oradaki dengesizliklerin, asimetrilerin tartışmaya açıldığı işte görüp Görülebilirlik politikalarının tartışmaya açıldığı, çatışmaların e, yaşandığı bir an, bir dönemde benim de sözüm dinlenebilir, söylenebilir ve ben bunu daha önceki bazı hatalara düşmek sizin yapabilirim e, diyebilen insanlar vardı. Tabii bunun yanımsam olup olmadığını tartışılabilir ama en azından bir şeye yeniden başlama duygusu var. Tabii bu biraz küçük parantez olacak ama. Ee, işte e, halen de tabii ki e, bağım sürüyor tabii ki de işte o dönemde Türkiye'de anarşist hareketin de ilk çıktığı dönem bu. 89'da böyle şeyler ve 91'de ilk kara dergisi, amargiler, ateş A apolitika dergileri falan. Ee, bu da benzer bir şey. Yani orada bir yer açıldı. Nasıl siyasal alanda aslında daha önce 150 senedir gelinmeyi olan bir şey. Türkiye'de işte bahsettiği falan gibi birkaç isim dışında yokken bir anda sosyal şeyli bir gençliğe hitap eder hale geldi ve kendine küçük hücreler buldu ki bugüne de kalmış etkisi var. Savaş karşıtları, şunlar bunlar. ne diyelim? Muhalif şeyin içine sızmış ve kendi sözünü dinletmiş haller. Buna benzer biçimde nasıl orada anarşizm ilk defa sosyal devlet sosyalizmin hatalarına düşmek için bir muhalif sığı söylem, yaratma, heyecanı yaratmış da 90'lı yıllarda. Güncel sanatta da böyle bir yeniden başlama heyecanı vardı. Ve burada tabii ki şöyle bir şey var. Bu hani gerilim yok diyemeyiz. Ee, yani üzerine atlayamayız. Tabii ki de, e, hani şey, e, yani güncel sanatı oluşturan o dönemdeki aktörlerin çoğunun e, ne diyelim, belirleyici okullardaki belirleyici bölümlerden gelmiyor oluşu, dışarıdan geliyor oluşu, işte Şehinat'tekin Sorbon'da Deridan'ın öğrencisi, felsefe öğrencisi, Serkan Ruskaya, Alman filolojisi, ee, işte grafik öğrencileri, Vahit Tuna falan e, gibi, ee, ya da İstanbul'un periferisine işte Halil Altındere, ya da işte seramik eğer yani ne diyelim söylemem mümkünse daha periferide kalan bir şey bölüm, ya da Marmara o günün Marmara Üniversitesi. Mimar Sinan'a göre yine bir periferide yani periferide olanın bir güç kazanması, bir çıtırma olarak bunu kullanıp öne atlaması. Ee, böyle bir sinerjinin, enerjinin olduğu bir dönem ve burada tabii ki ben e, yani çok da e, teorik olarak bu üretimi üzerine yazan kişilerde çok fazla yoktu. 2-3 kişi belki o dönemde. Yani 3-4 kişi. E, yani onlardan biri e, Olmuş olmak bana tabii ki heyecan veriyordu. Yani e, tabii ki bunun e, başka şeylere götürülebilir eleştirmenle sanat arasındaki ilişki, hiyerarşik onun üzerine söz söylüyorsunuz. Mesela e, aydan müteza üze, olduğu üzerine bir monografi yazdım ve iki sene sürdü. Yani bana üç ay vermişlerdi, iki sene sürdü. Yani böyle bir sancılı şey, o gidişme hali... Onu çözmek tabii ki şey. Ee, ama o da mümkündü. Öyle bir ilişki şey mümkündü. Daha sonra iki, benim şeyim, tabii ki bu benim geliştim sanat tarihsel okumadığım 2003-2004 yılına gizlendiği zaman birkaç şey birden oldu. Bir, Avrupa'da e, bu 95 sonrası üretilmiş 95 ile 2003 seneleri arasında üretilmiş sanat yapıtları biraz önce aşağı yukarı bir kısmını duvarda gösterdiğim yapıtlar bir tür tanınırlık kazandılar. Türkiye'de herhangi bir sergileme mekanı yokken ve bu insanlar bir şeyler söyleme ihtiyacında ama onu söyleyemiyorlar. Para da yok. Bir mekan da yok. 2-3 yer dışında işte ne var? Berail Madra'nın gayri BM'si Maçka Sanat Gayeri'si AKM'de üç katta birkaç şey olur. Ortada başka bir yer var mı? aklımda. bir sanat var hocam. Tartışım sanat evet bu biraz daha önce tamam. sonu yakalayabildi bazı sanatçılar Hale Tengyer oldu işte birkaç yer Atatürk kitaplığında falan küçük evet. yerler yani böyle e, kendini bu, bu alana e, vakfedecek bir alan pek yok mesela galeri nevi sayabilir o da hani senede bir Hale Tengyer yapar başka bir şey daha ekler falan e, böyle bir sunuma dair mekana sahip değilken herhangi bir akademik ortamda bir bölüm buna vakt edilmemişken ki halen burada bir şey var daha önce de konuştuk işte yani buna dair bir eğitim şeyinin olmadığını söyledik bugün var ama tuhaf biçimde üretim üzerine bile de yönetim üzerine çok paradoksal ve problemli bir durum neyse o dönemde şey de yok eee Akademik ortam içinde herhangi bir yer de yok. Üstüne akademik ortam içinde öğretmenlik görevi üstlenebilecek şey de yok. Çok az kişi görebilmiş e, o dönemde. Bugün de çok fazla yok ama o dönem neredeyse birkaç kişi falan söyleyebilecek durumda. E, böyle bir yoksunluklar silsilesi içinde aslında müthiş bir de sinerji var. İnsanlar bir araya geliyor, konuşuyorlar işte Volkan'la konuşuyorduk, Bu gelirken bana gösterdi işte şu tellerin altında boş şeylerimiz vardı, atölyelerimiz vardı, birbirimizin atölyelerine giderdik dedi ee, biraz ileride. Ee, yani o yan yanalık ne kadar önemli bir şey aslında. Yani insanların bir araya gelmesi, konuşması, bizim işlerin tartışması, biraz etkilenmesi, biraz kopya çekmesi, biraz kavgalaşması, didişmesi, o dönemde böyle bir şey vardı fakat 2000 yılında o, Iı, tanırlıkla beraber Avrupa'dan Avrupa'dan gelen bakışın tanınırlığı ki burada şöyle söyleyelim bu ıı, parantez içinde söyleyeyim yani bir Avrupalı küratör bakışının va, var ettiği bir ıı, sanat alanı değil bunu başka yerlerde söyleyebiliriz belki işte Makedonya bilmem ne işte Soros'un ıı, George Soros'un açtığı ıı, sanat kurumları var belirli bir süre içinde ben bir an bir önceki konuşmam da onu söyledim. Yani Türkiye'deki üretim bunlardan daha önce gelmişti demiştim hatırlarsınız. Yugoslavia'dan, yani Şuradan buradan daha önce bir e, bu yöne doğru bir ihtiyaç görülmüştü ve buraya doğru bir hareketlilik e, gösterilmişti. E, böyle bir ortamda tabi ki insanlar söyleyecek şey arar söyleyecek ortam ararken birisi sizi muhatap alıyor diyor ki sen iyi işler yapıyorsun gel bunu bir tartışalım bir şey yapalım hatta diyorlar yani sana bir bütçemiz de var işte mütevazı bir bütçe ama işte şu yani bu sergi için 500 euro olup bir prodüksiyon şeyi var. Siz de cebinizde 5 kuruş yok genç bir şeysiniz, anahtısınız veya bir şey yapmanız gerekiyor ve size böyle bir şey sunulmuş ee, tabii ki böyle bir e, memnuniyetle, ben de kesinlikle bunun problemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Avrupa'daki o daveti önderen kişiler aslında bizim denklerimiz. Yani halen arkadaş olduğum ve düşünsel yapılarına da güvendiğim insanlar. Tabii ki arada problemli çok sergiler oldu. Türkiye'yi egzotik bir bakışla şey yapan, fokus İstanbul sergisi toplu olarak çekilindi. Ee, o sergiden... E, ve yani o jestle beraber hani daha dikkatli daha böyle oryantalist olmayan çerçeveler alınmaya zorlandı diye düşünüyorum bir sürü için ince o dönemde Avrupa'da ki bu başarı oraya gidip residence programları residence programlarına gitmek üç dört ay kalmak hatta bunu üst üste dört beş tanesini artar arkaya dizip üç dört sene orada kalan sanatçılar işte Burçlar, sergiler e, ve e, birinci dinamik bu, bu şeyle beraber bir değişim, temel bir değişim oluştu. Nedir? Birinci, daha önce anlattım o sinerjik ve etkileşim içeren dönemde insanlar bir dertleri olduğu için iş üretirken, ya benim bir derdim var, bir şey söylemek istiyorum, kafamda da şöyle bir figürasyon oluştu buna dair, ben bunu bir sanat ırk, ürünü olarak ortaya koymak istiyorum e, şeklinde bir motivasyonla iş üretirlerken, iş bu e, ne diyelim bir tür kurumsal e, sirkülasyon tarafından ile birlikte şuna dönüştü. Ya deadline'ım var iki ay sonra ya bir iş yetiştirmem lazım. Ondan sonra da üç ay sonra da bir şey var. Oraya da bir şey yetiştirmem lazım. Ve ee, tabii ki yani bu şeyler benim hissetme, en azından hissiyat olarak e, karşılaştığım şeylerden biri bu. Ve bir atomizasyon, geri çekilme o organik birbiriyle etkileşi içinde olma halinin yavaş yavaş kaybı oluştu. İkinci şeyde de aşamada da tam da bunun aslında eş zamanlı biçimde 2003 yılından itibaren özellikle son 5 sene içinde oluşan kurumsallaşma. Daha önce bahsettim. Şizofrenik bir ortam var dedim. Şimdi diyelim ki isim vermeden şey yapayım. Son derece siz Türkiye'nin en e, hassas konularından birine değiniyorsunuz ve gayet kışkırtıcı bir iş yapıyorsunuz diyelim ve bunun üzerinden e, bir e, ne diyelim hani asi sanatçı tipolojisi de üretmişsiniz. Onun içinde duruyorsunuz ve bu iddianız da var. Ama siz o işi son derece steril beyaz duvarlarla kaplı, kapılarında güvenlik koruması olan, işte e, bilmem e, içinde bir tane espressosu 7 milyon 7 lira olan e, bir kafesi olan işte tişörtlerin satıldığı bir ortamda sergilediğiniz zaman e, o zaman inandırıcılığınız tarsılıyor ve sizin o e, Haykırma ihtiyacı duyduğunuz süre içinde aslında hitap etmeye çalıştığınız kişiler var. Siz bir süre onları ben bir aracı kurum olmadığı için onlara ulaşamıyorum demişsiniz. Ama burada siz aslında hitap etmeye çalıştığınız kişilerden başka bir sosyallikle karşılaşıyorsunuz. O sosyallik sizi işinize tüketmeye başlıyor. O zaman tuhaf bir çapraşık ilişki oluyor. Ya siz kendinizi değiştiriyorsunuz. Yani ki oldu bu. Bazı sanatçılar kendilerini değiştirdiler. O kodlamaya o beyaz kodlamaya yaklaştılar. Hatta bunu üretir hale geldiler bazı durumlarda. Ya da bir tür e, iç bölünme yaşayarak sürdürüyorsunuz. Ya ben burada sergilenmesinden hiç hoşlanmıyorum. Hiç haz etmiyorum. Çok içime sinmiyor ama gösterecek de bir şeyim yerim yok. Dolayısıyla şimdilik eyvallah. Ama o eyvallahlar üst üste geldi bu süreç içinde ve şu an ciddi bir sorun var yani biz yani bu süreç içinde artık bağımsız sanatçı mekanların olduğu bir dönem de vardı ara dönem bir alternatif olarak belirdi fakat sonra şey oldu ve bir galeri formatı galeri sistemi neredeyse bir başarı formülasyonu olarak bu alternatiflik, bağımsızlık talep eden kişilerin kaydığı, kaymak zorunda kaldığı yer olarak belirdi. Şimdi benim şeyim bu. Çok haklısınız. Yani ben 4 senedir başka sebepleri de var. İşte evlilik, çocuk, babanın kaymı falan filan gibi. Ama arkadaşlıkların kaybı birlikte, yani sözümü söyleyeceğim yerin artık, artık bazı kişilerle birlikte üretememe hali o dostlukların, işbirliklerin ciddi travmalarla da e, yırtılarak yani hani böyle kanlı mı biçimde kokması ki zaten kansız hiçbir şey olmuyor bu ortam içinde. E, Almanca'da bir şey var. Ale Alegegn diye bir şey vardı Herkes herkese karşı. E, yani 3 kişiyi yan yana getirmek. Bakın 3 kişi burada yan yana <gülüyor> zor bir durum arasında. 3 kişiyi yan yana getirmenin gerçekten zor olduğu bir ortamda insan kendi sözünü kimle beraber var edecek, bunda zorluk yaşadığı zaman o zaman işte o dinamikler içinde hissetmeme durumu hasıl ee, Bu arada o boyuttan bahsedeyim. Boyut da çok genişlemiş durumda ki bu sadece Türkiye'ye özel bir şey değil. Global anlamda, işte ben Londra'da okudum, Goldsmith's'e yani Londra'da senede 40-50 tane küratör öğrencisi çıkıyor. Sırf Londra'da. İşte bu Amsterdam'ı var, Paris'i var, Berlin'i var, bilmem nesi var. Yani dünyanın bu kadar küratör ihtiyacı var mı? Son 10 senede 2000-3000 tane atıyorum yani. O da karamsar tahmin. Yok yani. Ya da belki sanata hakikaten şu an bir balon ee, biçiminde fazla zemin, mekan ayrılıyor. Ve bunun şeyde yok. Ee, garantisi yok. Yani bu alana e, giren paranın bir anda çıkmayacağına daha hiçbir garanti yok. Yani bu insanlar bu parayı getiren koleksiyonerler e, müze kuran insanlar bir dönem e, tuğra'lar, kole tuğra koleksiyonu yaptılar. Bir dönem 19. yüzyıl oryantalist resmi e, koleksiyonu yaptılar. Bir dönem Türk modern resmini yaptılar. Sonra üniversite açtılar. Sonra buna geldiler. Yani bir beş sene on sene sonra e, buradan Sen, kimse garanti. bence yani kesin çıkacaklardı. E tabi bunun şeyleri de var. Yani e, şimdi galerist örneği mesela çok başarılı güncel sanatı destekleyen tek galeri e, falan filan, ilerici galeri falan şey. E, ne oldu? E, kendilerini sunmuş mu? Hı -hı. Ee, Hı -hı. ne Hı -hı. oldu sonra? Hı -hı. 20 milyon dolar borç bilmem ne falan filan iflaslar. Şunlar bunlar, bilmem devirler ee, yani şu an e, mesela bazı arkadaşlarım diyor yurt dışına diyorlar ki erdan burada çok para var diyor. Allah dünler geçen bir şeydi gidiyor herhalde bu para. Yani nereye gidiyor anlamıyorum. Ama bir şey var yani. Ve bu ileride de daha kendine fazla üretecekmiş. İstiyatı olduğu için yeni aktörler giriyor sürekli. Galeri şeyi olarak, koleksiyoner olarak belki Burcu Vazı içinde de yeni kuşaklar geliyor. Diyelim ki atıyorum yani artık Vethi Koç zaten işte gördüğünüz şeyde Kenan Evren'in elini öper vaziyette. İşte Rahmi Koç kendi şeyinde ama şimdi Ömer Koç var. Daha genç bir kuşak. Adam ailenin şeyi ayrılmış. İşte En büyük kardeş iş, ikinci kardeş Allah'tan tamam. futbol, <gülüyor> üçüncü sanat. Tamam. Evet sanat iş. Daha önce 11, 12. yıl, 13. yıl yazma kitapları toplayan bu adam şimdi bir şekilde güncel sanatı şey buluyor, çekici buluyor ve böyle bir şey gelmiş. Yani, jenerasyon değişimi de var ama dediğim gibi yani bu bir burcuva kaprisidir. Yani pat diye gidebilir öyle bunun başka şeyleri de var yani bu ilginin e, ne zaman doğduğuna baktığınız zaman ilginç bazı ipuçları da var ki şöyle şeyler yani e, bence Avrupa Birliği görüşmeleri ile çok paralel giden bir tarihi var Avrupa Türkiye Avrupa Birliği üyeleri istediği üyelik görüşmelerinin başlamasını kabul edileceği sırada o dönemde İstanbul Modern'in açılması hazırlıkları vardı. Ve hükümetten baskı geldi. Hadi açıl açın, açın, açın. Böyle bir hafta, iki hafta öncesine çektiler şey. Açılışı. Evet. Hayır şeyleri de var ama bunun detayları da var. Açın diyen kişi Recep Tayyip Erdoğan dediği kişi de Eczacbaşı ailesi. Bunu teybi on sene geriye alın. Feshane binası 92 yılı IKSV Feshane de şey yapıyor ve şey yapıyor orayı sahipleniyor. Sonra İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan giriyor oraya el koyuyor bilmem mişti şeyler oluyor büyük problemler evracı başında Erdoğan arasında kanlı bıçaklı olumlu falan filan. Ama bu şeyde e, bir anda o şeyler unutuluyor, sininiyor. Hatta daha sonra kanyon açılıyor. Alışveriş merkezi kanyon. İki çift e, elizacı başılar ve Erdoğanlar gelip böyle pozlar vererek resimler falan da çekiliyorlar. Yani bu süreçte e, işte İstanbul modernle yapılan baskı ayrıca Jacques Chirac Tebrik telgrafı gönderiyor. İstanbul modern, işte Türkiye'nin batıya açılan, aydınlık yüzü falan filan gibi klasik klişenin klişesi bir tel ve bunu o boş alıp şeye koymak istiyor, duvara yerleştirmek istiyor. O zamanki Fulya, Fulya Erdemci oranın küratör konumunda, başküratör konumunda aman diyor bu ne görüksüzlük olur mu rezalet ben istifa ederim falan. ancak öyle bu komik durum savuşturuyor. Yani burada çok tabii ki dediğim gibi fıkra benzeri bir durum var ama Bence semptomatik bir yanı da var. O dönemde bu ıı, alana doğru meyleden ve koleksiyon oluşturmak ya da müze açmak konusunda ıı, fikirler geliştiren insanların kafasının bir tarafında da o Avrupa Birliği bilimselliği dahili içinde muhtemelen girecekleri ortaklıklarda kendilerini geleceğe ait işte o hani güncel içindeki şey var ya hani ne diyelim e, bir tür e, yani e, modernist bir şey değil de aydınlanma değil de e, neredeyse hani biraz liberal riskleri alabilme spekülasyon yapabilme kabiliyetini göstermek. Biz bakın neyi destekliyoruz son derece e, diyelim hani dönüştürücü yani şimdi işletmeden işletme öğreniminden e, çıkarak renovatif e, işte entrepreneurship e, girişimci e, bu tür şeylerle beraber değerlendirebileceği bir vitrin imaj e, tesisi, inşası içinde kullanılabilecek malzeme olarak gördüklerini ben düşünüyorum. Öyle. E, ve e, maalesef bu tür bir şeyin o galer yani bu böyle bir şeydi daha sonra şimdi galeri şeyi var ee, ilginç ee, yani bu yeni burcu var Kuşağın içinden insanlar son derece zengin ailelerinin oğulları kızları falan gidip böyle galeri e, açıyorlar ee, yani iyidir kötüdür o başka tartışılır ama bir model olarak e, şey kazanması itibar muhteber hale gelmesi ee, yanında bu İmaj mühendisliğinin yan etkilerinde beraber götürüyor son derece seril sunum ortamları son derece e, ne diyelim artık alışılmış açılış görüntüleri ki ben zaten cislam açılışşa da yani o açılışların bir iticilik e, aurası içinde algılanmaya başladığını görüyoruz yani şunu söyleyebilirim, ben bu benim tabii ki iddam değil ne ama güncel sanat genel entelektüel ortam içinde ve popüler imgelem içinde kültür e, disiplinleri ve alanları içindeki en yoz, en dekadant e, ve en işbirlikçi alan olarak görülmeye başlandı. Şimdi burada o şizofreninden bahsettim. E, pek çok aktörü yaralayan bir şey değil burada. O gemiye galeri sistemini benimseyenler içinde onları çok rahatsız etmiyor. İşte galeristin eski e, direktörü Murat Plevini'ye sorduğunuz zaman o bienel harika bilmem 50 bin kişi geliyor da benim de şehirim artıyor falan diyor Onların şeyi yok. Ama burada e, ne diyelim, bütün bu dönüşümün acısını hisseden şimdi nasist bir biçimde benim gibi insanlar ne şey yapmaya çalışanlar. Yani radikal bir sosyal eleştiriyle güncel sanatın yan yana olabileceğine dair bilmem kaç sene emek vermiş, yazı yazmış insanlar kendi yaptıkları ettiklerini bir anda üzerine koç logosunun falan kapladığını görüyorlar. Yani siz senelerce çağırmışsınız filozofları, eleştirmenleri, sosyal teorisyenleri Gelin beraber tartışalım. Biz bizim yaptığımız sanat pratikleri böyle liriklik ee, güzellik e, e, üretmekten çok sosyalliğin tartışıldığı müzakere edildiği bir alan olarak tasavvur ediyoruz. Beraber bir düşünelim diye çağırmışsınız senelerce. Ee, ha ha gelirim gelirim demiş ya da bambaşka işte ne bileyim dergisinin kapağına, arka kapağına işte ne bileyim 1920'lerden, 30'lardan işte Fransa'dan, Paris'ten ressamların işte şagaller falan koymaya devam etmiş insanlar bir anda karşılarında bu kadar hızlı biçimde kapitalize edilmiş bir ortam gördükleri zaman tabii ki ürettikleri şey reaksiyoner ve ortodoks ve kısmen milliyetçi refleksler de olsa büyük bir iğrenti oluyor neredeyse. Şimdi bu iğrentiye karşı direnme durumunda idim ben. Ya bir dakika durun. Şunlar da var. İşler de var. Bu sanatçılar da deli gibi çalıştılar. Gayet tutarlı şeyler ürettiler. Politik bir söylem ürettiler. Ee, kendi aralarında da şeyler var. Hiç kimse bunları tartışmazken işte ne bileyim Kemalizm'in krizinden bahsetmezken Atatürk ikonunu dekonstrükte etmeye çalışmazken 90'lı yılların başında bunlar böyle şeyler yaptılar. Kimlik tartışmasını açtılar. Cinsel kimliği tartıştılar. Ee, işte ne edebiyatta ne başka bir yerde böyle şeyleri göremeyemezken bu tür şeyler yaptılar bir anlatma çabası içindeydim. Şimdi ise o kadar o e, hızlı dönüş, dönüşü o kadar büyük bir e, ölçüye ulaştı ki Artık o hani iğrentiye karşı ne diyeyim hani savunmaya çalışmak yerine çoğu zamanda o iğrentiyi bizzat kendi içinde yaşadığım şeyler oldu ki pek çok insanın da bu yabancılaşmayı daha önce e, kendini adadığı, formasyonunu aldığı ne yapacak kendini işte 22-23 yaşında düşünmüş gelmiş böyle bir şey yapmış üretmiş üretmiş üretmiş, üretmiş 35 yaşına gelmiş. Başka bir şey yapması zor bu saatten sonra. Ama kendi geleceği olarak gördüğü alanın dönüştüğünü görüyor. Ona ait hissedemiyor. Kendi örneğimden, Ne kadar doğru bilemiyorum. Kendi örneğimden çıkarak genelleme yapmak ama en azından pek başıma olmadığını zannediyorum. Yani pek çok kişinin de bu rahatlıkları duyduğunu zannediyorum. Ama aynı zamanda da o sözü o güne kadar sarf ettiği emeği arkasında durabilmek Yenisini üretmek, kendini geliştirebilmek, pes etmemek, tıkanmamak, yeni düşünce, görselleşme biçimleri üzerine tartışmak, bu ikincisini yapmak daha zor tabii. Yani içeride dışarıda sorusuna gelirsek mesela şöyle artık, yani küratöryel pozisyondan hoşlanmayan ya da kuruma karşı soru işaretli olduğu için Uzak durmaya çalışan e, arkadaşlar çok uzun süre sergi yapmak için bir yer bulamadılar mesela. Bazı bu konuda çok özenli hatta özenin dötesine biraz hani hafif paranoyakça bir e, na, ne diyeyim e, kırılganlık içinde e, "Hayır hayır hayır" diyen arkadaşlarım oldu ki bunlar gayet önemli sanatçılar yani hiçbir yerde açmıyorlar. Sürekli talep geliyor. Ona hayır, buna hayır, santrali ki şuna hayır, bilmem şuna hayır. Bilmem kimin açtığı küratörü hayır falan filan. Sonra bir baktılar. 5-6 sene Türkiye'de İstanbul'da hiç doğru sergi açmamışlar. Bir anda orada şey de geliyor yani. E, o zaman ben hani nasıl şey yapacağım yani. Ne, kime yapıyorum, niye yapıyorum? Ee, yok olup gidecek miyim? Ürettiğim şey dolaşma girmiyor mu? Bularlaşıp gidiyor mu? Bir noktada... Başlıyor, başlıyor. en güzel. Yani buna karşı söz konuşulabilir. Orada da şeyler var. Yani... yani Orada da çarpışmak gerekiyor. Savaşmak gerekiyor. Bir, orada da başka iktidarlar var. Zor yani. E, ve bir noktadan sonra da... E, bu kadar 5-6 sene ben hiçbir şey... He, her şeye hayır dedim. E, ama artık... Yani Direncim kalmadı ve bu kadar <gülüyor> özenli bir ayrışma ve şey yapmam bir e, işime de yaramadı. Bu noktadan sonra yani biraz daha salayım ve biraz daha şey yapayım diyen ve biraz daha içinde olma şeyi olan bu şekilde bir durum. Efendim? Şu anda burada sonuç ve bu projenin yani buradaki olma çok şeyleri gerektiğini düşünüyorum. Buradaki oluşumuz aslında <gülüyor> Ee, yani o merkezi bakmamak aslında. Yani o merkez kaç bir şey üzerinden yürümek. Ben öyle e, yani algılıyorum şey olarak. Yani e, yani çok metafizik biçimde yeniye olan, tazeye olan, zihin açıklığına olan açlık. Ya yani bir yerde bir şekilde bitkarmayı hissediyorum şey ki, hissediyoruz işte ki ya da, e, yani bunu nasıl şey yapabiliriz? Yani, şimdi şöyle söyleyeyim, e, yemekte de konuştuk, hani sen kendi şeyinden konuştun dedin sen <gülüyor> yani Ben e, Marmara İngilizce işletme okudum. O dönemin en iyi ikinci işletme bölümüydü. Şey, Boğazi'sini kazanamadım, oraya girdim. A, grafik tasarım okumak istiyordum ama benim okuduğum lise Alman lisesiydi. Alman lisesinden Çıkıp da grafik tasarımcı olursanız arkanızdan borazan çalarlardı. O dönem. Yani bir arkadaş sosyoloji yazmıştı. Böyle devrim falan gibi olmuştu. Yani ya işletme ya iktisat ya elektronik mühendisliği falan. Yani böyle bir iddialı hali. Özal dönemi falan filan. O başarı ideolojisi. Ben cesaret edememiştim. E ne yapacağız? Ne olacak? Hiç karar veremedim. Yani bir şeyim yok. E i̇şletmeci olunca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyorsun. Dört sene okuyorsun. Hiçbir alt okumuyorsun. Yani. İşletme bölümünde Verilenden 2 ay içinde bir kursa verilebilecek bir ders. Uyduruk bir Maslow'un ihtiyaç teorisi var. Belki duymuşsunuzdur. İşte en önce yemek, su ihtiyacı. Sonra barınak, sonra bilmem ne. Sonra işte toplumda tanınma falan filan. 5 tane kademe. Bunu 5 tane derste okuttular diyor. Yani hiç psikolojinin nedeni falan olmayan bir yaşam stili veren. Yani şöyle bir hocam Ismini vermek Nefret ettiğim için de ismini vermekten çekinmiyorum. Ahmet Sertli tepe Üniversitesi'nin rektörü oluyor sonra. Ee, bizim ee, biznes hocamızdı. Yani bu adam şöyle derdi. Çocuklar 3 tane bilanço vardır. Bir tanesini devlete gösterirsiniz. Bir tanesini müşteriye gösterseniz. Bir tanesi de gerçek olandır. O cebinizde durur derdi. Düşünün yani bir şey. Oradan sahtekarlık ee, şey veriyor. E bu adamın asistanı aynı derste şey yapıyor iş işte renovasyon iş yerinde renovasyona karşı neler yapabilirsiniz işte şey, gidersiniz işçileri anlatırsınız şeyi ona karşı önlem alır yaşayacakları negatif sonuçlara karşı önlemler alırsınız öyle saymış beş altı tane Amerikan işletme kitabı yani lafı biri yapıyor. Hiç unutmam asistan dedi ki çocuklar bir şey daha var dedi ama aramıza kalsın dedi, gidersiniz dedi işçi o işçi direncinin başındaki adamı satın alırsınız. <gülüyor> yani bu ıı, yani böyle bir şey var ıı, işletme dediğiniz şey aslında akademik olarak verilen bir şey değil muhakkak vardır işte bilmem London School of Economics'te de falan bunun muhasebenin en detaylarına kadar veriyor olabilirler. Ama bize öğrettikleri şey, şeydi işte yani bir yaşamsız bundan sonra bir şey olacaksınız şeydi. Yani sınava icindiğiniz zaman eğer kravatla ve ceketle geliyorsanız 10 puan fazla veriyorlar. <gülüyor> Bizde inat saçlar o zaman şey kim siyah giyinir saçlar uzun böyle dört <gülüyor> tane şey Jacoban bir yerlerde bize ee, böyle pis pis bakardık onlara başka bir şey yapamadık ama o dört arkadaş Bakın çok ilginç gelebilir size bilmiyorum ya bana ilginç geliyor. Biri ben, biri iş ustası olduğunu, yönetmen iş projektörü. bir tanesi Babilon'un e, şeyi, e, Babilon bağlı, Babylon bağlı şey. bir, bir İstanbul'daki pozitif grubun çalışanı, yani yöneticilerinden bir, yani en üst değil dördüncü de uluslararası af örgütünün çalışanı. Yani o işletme bölümünden dört tane adam çıkmış. Şimdi bu çıkma halleri tabii ki bir aramızdaki şey iletişimden kaynaklanıyor ama işte çok şey bir, çok tuhaf bir şeyle ben bunu birkaç kere anlattım ama Kemal İskender tanıyorsunuz. Genç arkadaşlar da söyleyeyim. Kemal İskender işte şeyin ne diyeyim Hani benden iki kuşak öncesi hem galiba ressam hem de gayet teorik şeydi, zengin, eleştiriler yazan biri ve İstanbul Resmi Müzesi'nin müdürüydü. Halen öyle mi bilmiyorum ee, Yani gayet etkin bir adam. Yani. E geldi muhtemelen nefret ettiği postmodernizm kavramını üzerine bir buçuk saatlik bir sunum verdi. İbrahim Üzüncü binasında işletme, iktisat, bina uluslararası iş olduğu bir binada. hiç alakası yok yani. gelende 10 kişi, 10 kişi ve ben o şey bittiğinde sunum bittiğinde elimde 10 sayfalık bir şey vardı, not vardı. 10 sayfa not almıştım. Yani Kemal İskender bunu bilmiyor. Ya benim e, kayınvalidemin ee, sınıf arkadaşı falan filan yani işte Devin Rahmi falan filan ee, onlar anlattı mı bunu bilmiyorum ama doğrudan da çok eski hani adamı çok sevdiğimde falan filan da değil ama verdiği bilgi o alan tariflediği o alan çok son derece sarkastikli eleştirel de olsa bana inanılmaz cazip gelmişti ve ben orada tesadüfen tabi ki tesadüfen değil benim çocukluğumdan gelmiş resme bilmem grafiğe olan ilgim falan filan tabi ki hazır bir şekilde var ama o bir tuhaf karşılaşma benim acaba sanat tarihini master bölümünde okuyup okuyamayacağımı düşünmeye başladı. Ve dışarıdan derslere girmeye başladı. Tam o da değil. Yani Kemal İskender geldi. Bir hafta sonra Ali Akay ve Ali Bayramoğlu'nun oldu. Yine postmodernite post tartışmalarına bağlı bir şey daha olmuştu. O da üzerine geldi. Ve bir anda sanat dediğimiz alanın felsefe, sosyoloji, psikoloji pek çok sosyal alanı içine çekebilecek bir çağsı olabileceğine dair bir heyecan duydum ve öyle gittim. Şimdi neden bunları anlattım? Böyle karşılaşmalarda böyle şeyler olabiliyor. Ben belki hissetmiyorum burada. Burada bir sürü genç çocuk var yani. Umut odur tabii. Yani Kafka'nın söylediği şey çocuk çalmaktır. Yani ütopik şey olan çocuk çalmaktır yani. Bu çocuklardan birini çalabilmek mümkün mü? Bilemiyorum yani. Bu çok şey fazla. Yani ben bu e, seyircinin e, malzemeyle ilgili konusunda bir sürü var. Özellikle bunu çaldığım için, çünkü bu malzeme, Şimdi ben onun şöyle bütün bir ve bunu ne bildiyseler derken o seni iddialı yapışma onu cevabı oldu. Çünkü sizin yani bir, bir noktaya işte Melankoli ya da sinizm. Yani şey de budur. Hani e, sol şeyinde de hani Benjamin falan tarif ettiği biçimde ya hani melankoliye saklanacaksınız ya sinizme saklanacaksınız ya da çıkış yolu aramaya devam edeceksiniz. <gülüyor> Önce, Örneğin İstanbul'da bulunduğum şeyler boyunca konuştuğumuz bir maaş teklifleri, bir cümle konuşuyordum. Ee, daha da tek başına geçen bir borç kuru maaş bir cümleydi. Ee, hani bu şekilde yaşamak. Hani sanatçıların, ya sanatçıların maaşını çok alamadığı sanatçıların bir çokluğun içerisinde bulunuyorlar. Yani sanatçıların yani maaşını diyor. Hani e, sanatın kendini işte böyle canlı sürdüyüm. Hani biraz geri çekilme de işte hani o dönemlerde aktif dönemde kendini ifade et, etmemden kaynaklı olarak sonra geri çekildi süreci hani bu cümleye altına bende çok daha farklı bir şey deydi ama şu an o pasyon oldu mu çok daha hani bunun senin tarafından tek başına hani bir boşluk <gülüyor> ya öyle bir şey söylemiştim ama nasıl hiç bir şey söylemişim tabii nerede görüşmüştünüz o şey neydi konuşma ne ya Hayır, ha yani bunu ne neyin parçası olarak söylemişti anlamında. Asıl Yok mı? o şeyle alakalı bir yani sanatla alakalı bir şey diyeyim. değil. Ben... Yok hayır yani öyle bir şey tabii ki değil. Kolektif olanı inancı var tabii ki bende. Yani halen halen dergi çıkartmak en büyük şeyim yani. Ee, hayal var ee, onun e, ay özür dilerim pardon şey belli önce bir şey söyleyeyim de söyleyeyim. yok yok lütfen size söyleyeyim ben devamı bugünün devamıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Toghi bu kaspar dumda kazıcak arkadaşlar da bu şeyi söylememiz lazım sonra ne haberler olacak? Şunu söylemek istiyorum ben şimdi e, bu hani bir 15 kişi birlikte galiba dolaştı ama oluştu mu bilemiyorum. Önemli bugün değil aslında da. An, burada oluşturacağız. Tamam. Şimdi sadece İmsel Hoca bu atölyede bugün sizden ne beklediğini ve yarın nasıl devam edeceğini anlatacak kısaca. Gerçekten. Yani o yüzden hani ara vermeye Bence. gerek var, var. mı? Tamam sanki. evet öyle yapalım. Tamam oldu oldu sen, tabii. Sen, sen, sen, tabii. Sen, sen, sen, sen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu sizin, bu Evet kalır evet inşallah. Sonra... Hastık alır. Mm -hmm. İyi günler. Ay şimdi İyi günler baş başa. İyi günler. Vallahi yarın ben size bir şey rica edeceğim.